kimin bir kız çocuğu olur, bir kız çocuğu olur, onu gömmeyi, çünkü o zaman gömmek var ya kız çocuklarını, onu gömmeyi düşünmezse, onu kızdır diye hor görmezse, onu erkek çocuğundan düşük görmezse, Üç şart sayıyor. Bir defa bir şeye dikkat ediyoruz. İbni Abbas'ın duyduğu sözde üç, iki sözü yok. Bir kız çocuğuna düştü sallallahu aleyhi ve sellem. Pazarlık indi. Bir kız çocuğu. Tek bir kız çocuğunu bakın nasıl anlatıyor. Kimin? Bir kız çocuğu olur. O bir kız çocuğunu gömmeyi düşünmez. Hor tutmaz erkek çocuktan geri saymazsa erkekle kız onun gözünde aynı olursa o kız çocuğu sayesinde Allah onu cennete koyacaktır demiş sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği hadisi şerifte ama burada ince bir çizgi çizmiş aleyhissalatü vesselam efendimiz çizdiği çizgisinde lafla değil kalbine bakacak Allah ve Ahmet'le Ayşe arasında hiçbir fark olmayan bir baba anne olduğunu görecek Allah senin. Eğer kız çocuğunu işte yetiştireceğiz, vereceğiz inşallah gidecek. Oğlumuzda da biz bu dairede kalacağız diye hesap ediyorsan daire ihtiyacını hesaplarken erkek çocukların üzerinden hesap ediyorsan daireleri yani kaç dairem var? 3. 2 erkek çocuğu var bir de kendisi oturacak 3 daire. 4 de kız var onları da kömürlüğe koyacak herhalde şimdi kömürlük de yok gaz doğal gaz çıktı sığınağa filan koyacak herhalde ya da onlar misafir gelince bir iki gün bakarlar onlar evde. Bu değil, bu değil, bu değil. Hangisi peki? Ha erkek ha kız onun gözünde. Bu da değil, bu da değil. Ha kız ha erkek eşit olmadı. Biri yüzde yüz cennet garantisi. Nasıl erkeğe denk tutarsın kız çocuğunu sen? Hiç hiç kız çocuğu erkeğin denge olur mu? Var mı erkek çocuğu bu vaatler? İki erkek çocuğu yetiştiren'e cennet sözüm olsun dedi mi hayatta bir defa? Kız çocuğu demek cennet demek cehennem demek kız çocuğu nimet erkek çocuğu kim alıyor? Müslüman erkek çocuğu olunca inna inna gene erkek oldu demek zorunda bunlara bakılırsa. Kız çocuğu olunca uçman lazım Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Çizdiği Çizgide Kız çocuğunu Yüzde yüz Allah'ın emaneti Olarak göreceksin Kafirlerin yaptığı gibi Kız çocuğunu Beslemek Elin tarlasını sulamaktır Mantığıyla bakmayacaksın. Onlar böyle bakıyorlar. Çünkü kız çocuğu belli bir yaştan sonra veriyorsun başkasına kız çocuğu ne kadar yedirirsen elin oğlu istifade edecek ondan. Başkasının tarlasını suladın diyor. Yağur kafası. Hayatı 3 günlük dünyadan ibaret görecek kısır kafalı insan anlayışı.